Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin olur ki Allah bundan sonra bir durumu ortaya verir İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde nikahlarınız altında tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapsın.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 Onları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde tutun. Onları sıkıştırıp gitmelerini sağlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğunu emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu bir başka kadına emzirecektir. İmkanı geniş olan nafakayı imkanlarına göre versin. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafaka verirsin. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Rabbinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nece memleketler vardır ki, biz onları ahalisine çetin bir hesaba çekmiş ve onları görünmemiş azaba çarptırmışızdır.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 Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilirsiniz.